Kur'an Yolu. Eser: Diyanet Yayınları. Seslendiren: Erol Eren. Kur'an Yolu Türkçe Mehal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün yine âl suresinin 3 ve 4. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hristiyan inancına göre Hz. İsa İncil'i yazmamış, yazdırmamış, sadece tebliğ etmiş ve havarilerinden de onu tebliğ etmelerini istemiştir. İsa ve havariler döneminde Hristiyanlar Yahudilikten miras aldıkları kutsal yazılar koleksiyonunu kullanmışlardır. Bu dönemde henüz yeni ait söz konusu değildir. Ancak Hz. İsa'nın semaya çıkışından belli bir süre sonra Hristiyan cemaatlerin çoğalmasına karşılık onu görüp dinleyenlerin sayısı azalmaya, ayrıca Mesih'i krallık beklentisi zayıflamaya, Helenistik ve Gnostik etkiler artmaya başlayınca ona ait sözlerin yazıya aktarılması zaruret haline gelmiş, böylece çeşitli İncil'ler kaleme alınmıştır. İsa'nın semaya çıkışını izleyen 40 yıl boyunca şifahi rivayet ve gelenekler oluşmuş, bunlar vaaz ve benzeri yollarla korunup aktarılmıştır. Muhtemelen bunların bir kısmı bu dönemde yazıya geçirilmiş, İncil yazarları da bu verilerden yola çıkarak İncillerini yazmışlardır. Ancak bunları kaleme alırlarken kendilerine aktarılan rivayetlerle yetinmeyip, hitap ettikleri cemaatlerin sorunlarını da kendi bakış açılarına göre göz önünde bulundurmuşlardır. Başlangıçta, havarilerin hatıratı diye anılan İnciller, sadece cemaat için değil, bireysel amaçlarla da kaleme alınmıştı ve çok sayıda İncil vardı. Bunlardan sadece dördünün muteber sayılıp, diğerlerinin Apokrif kabul edilerek reddedilişi Mir'tan sonra 4. asırda gerçekleşmiştir. O dönemin kilise yetkililerince göz önünde tutulan kriterlere göre sadece Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri muteber sayılmıştır. Kilise bu dört İncil'in Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazıldığını kabul etmektedir. Bilim çevrelerinde bunların söz konusu İncillerin gerçek yazarları olduğu hususu tartışmalı olmakla birlikte, bilgi kaynağının onlar olduğu kabul edilir. İlk zamanlarda bütün Hristiyan cemaatler, bugün muteber sayılan ve ikinci Hristiyan neslin çalışması olan bu dört İncil'in hepsini kullanmıyorlardı. Suriye'deki cemaatler Matta, Yunanistan'dakiler Luka, Roma'dakilerse Markus İncilini kullanıyorlardı. İncillerin kendilerine nispet edildiği yazarlara ait orijinal nüshaları yoktur. Bugün elde bulunan en eski tam nüshalar 4. yüzyıla ait, Grekçe, oncihale büyük harfli nüshalardır. Dört İncil'den üçü, Matta, Markus, Luka İncilleri gerek şekil gerek konuları bakımından çok benzerlikler taşıdığı için Sinoptik İncil'ler diye de anılırlar. Bunlar arasındaki benzerliği açıklamak üzere değişik teoriler ortaya konmuştur. Mevcut Kitab-ı Mukaddes'teki sıralamaya göre, ilk İncil olan ve Filistin'de yaşayan Musevi dininden gelmiş Hristiyanlar için yazılan Matta İncil'i sık sık, Eski ahide atıfta bulunarak Yahudi karakterini muhafaza etmekte, Hz. İsa'nın şeriatı, Tevrat'ı değiştirmek için değil, geliştirmek için gönderildiğini vurgulamaktadır. Matta İncil'inin başlangıç kısmında Hz. İsa'nın çocukluk ve gençlik yılları, Hz. Yahya, Hz. İsa'nın çölde şeytan tarafından denenmesi anlatıldıktan sonra, Hz. İsa'nın Celile'deki faaliyetleri, Yahudi'ye ve Kudüs'teki faaliyetleri, Hz. İsa'nın ıstırap çekişi, ölümü ve yeniden dirilişi hakkında bilgi verilir. Markos İncili, İnciller içinde en kısa ve ifade bakımından en zayıf olanıdır. Hz. İsa'nın çocukluk yıllarından hiç söz etmeyip doğrudan Hz. Yahya'nın tebliği ve Hz. İsa'nın vaftizi ile başlar. Planı bakımından Matta İncil'ine çok yakın olup ana hatları aynıdır. Luka İncili, Yahudi asıllı olmayan Hristiyanlar için yazılmıştır. Bu yüzden müşrikleri cezbedecek hikayeleri en göze çarpacak şekilde sergiler. Sadece Yahudi kökenli Hristiyanları ilgilendirecek olayları ihmal eder. Luka İncil'inde Hz. Meryem ve İsa'nın doğumu hakkında bilgiler vardır. Diğer bölümler Matta ve Markos İncil'lerinin planlarına uygundur. Yuhanna'ya nispet edilen İncil, sinoptik adı verilen diğer üç İncil'den farklı olup bazı tarihi bilgiler içermekle beraber… Asıl amacı teolojiktir. Bu İncil'de Sinoptik İncil'lerdeki meselelerin yerine ışık, hayat, irfan, hakikat gibi kavramlarla Hz. İsa'nın öğretisinin ilkeleri soyut bir anlatım içinde verilir. Sinoptik İncil'lerde merkez kavram ilahi hükümranlık iken Yuhanna İncil'inde İsa'ya iman vurgulanır. Bu İncil'de mucizelerden sadece yedisi, sırf teolojik bir fikri desteklemek üzere sembolik olarak zikredilir. Hristiyanlığın aynı derecede kutsal kabul ettiği ve hepsi Hristiyanlık akidesinin oluşumundan sonra yazılmış olan 4 İncil'in ortaya çıkardığı pek çok problem vardır. Hz. İsa'nın hayatını ve tebligatını anlatan kitapların birden fazla ve çoğu yerde birbiriyle çelişir durumda olması bu problemlerin başında yer alır. Kur'an-ı Kerim'de İncil kelimesi 12 yerde geçer. Kur'an'da İncil daha çok Tevrat'la birlikte zikredilmekte, Hz. İsa'nın Tevrat'ı tasdik ettiği, kendisine kitabın, hikmetin, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiği bildirilmektedir. Bu da Kur'an'da İncil kelimesiyle sadece bir müjde ve mesajın değil, aynı zamanda o müjde ve mesajı içeren kutsal kitabında kastedildiğini gösterir. Mevcut yeni ahitte de Hz. İsa'ya bir İncil verildiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Mesela Markus İncil'inde Allah'ın İncil'i, Matta İncil'inde ve Romalılara mektupta Mesih'in İncil'i denmektedir. Buna rağmen Hristiyanlık Hz. İsa'ya kitap olarak verilmiş bir İncil'i kabul etmemiş, ilk asırda yüzden fazla olduğu anlaşılan İncil'ler arasından dördünü kutsal saymış, diğerlerini de, Apokrif, uydurma ilan etmiştir. Kur'an'da Hristiyanların İncil'i tahrif ettiklerine dair açık bir ifade bulunmamakla beraber, onlar, İncil'in gereklerini yerine getirmedikleri, verilen öğdün bir kısmını unuttukları ve kitabın bir kısmını gizledikleri belirtilerek kınanmaktadır. Dolayısıyla bu ve benzeri delillerden yola çıkılarak onların da tahrifte bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. İslam alimlerinin Kur'an'da verilen bilgilerden hareketle İncil'ler üzerinde yaptıkları incelemeler bu konuya ilişkin bir literatür ortaya çıkarmıştır. Klasik eserlerin yanı sıra günümüzde bu alanda yapılan çalışmalar, anılan İncil'ler arasında birçok farklılık ve çelişki, Hatta aynı İncil içinde tutarsız bilgi ve ifade bulunduğunu, bunların ilahi bir kitap niteliğinden uzak ve Hz. İsa'ya verilen İncil'i temsil edemeyecek durumda olduğunu göstermektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.